Koçkam, bazen kayıt başlatmakta tembel olduğumu söylemiştim sana. Vallahi arabanın içinde kaç dakikadır herhalde? Bir beş dakikadır debeleniyorum. Pardon, pardon. Kulağından şimdiden özür diliyorum. Aslında herhalde şeydi, başlangıçta dediğim gibi bir tarıza oturtamadım. Her zaman loçkam diye başlamaya devam ediyorum orası ayrı. Ah, come on. Bir saniye. <gülüyor> Ama genelde tarihte de söylüyordum. Bugünün tarihi 18 Şubat. Sen bunu artık Mart'ta mı dinlersin? Artı Nisan. Nisan'da mı dinlersin? Bilmiyorum yani. Sen öyle bir şey konuşmuştun en son. Kalsın orada ya. Dinlerim ben. Demiştim. Şimdi. Sistemimizi ettikten sonra şey yapabiliriz. Kitaba başlayabiliriz. Dün aslında bir 5 sayfa daha okuyup ondan sonra şey yapmak istiyordum. Neredesiniz? Ne aldın kardeşim? Dediğim gibi 200'e gelip, şey 300'e gelip oradan direkt bitirmek istiyordum. Ama şimdi önümde bir 30 sayfa var. 30 sayfada şey demek. 1 saat demek. 1 saatte de okuyabiliyorum. Üstümü çıkartayım. Araba biraz sıcak. Terlemeyeyim. Maazallah. Hmm. Okay. Şimdi ağzıma bir sakız atmak isterdim. Ama kulağının dibinde çakkıdı çakkıdı. çak, gidi, çak gidi. Olmasını istemiyorum. Bakayım. Tatlı mıyım, yakışıklı mıyım, seksi mıyım? Aa, Evet. Tüm hazırlıkları yaptığıma göre loçka başlayabiliriz. Ama şöyle bir sorun var ki yine son ses kaydını dinleyip nerede kaldığımı kontrol etmedim. O yüzden bir biraz bakınca mı sayfaya iloçka? Ondan sonra muhtemelen aklıma gelir yani. <gülüyor> <gülüyor> e, şu 294'ün son yerinden başlıyorum. Daha iyice değil mi? Ve Didi dudaklarını büzdü, omuzlarını kaldırdı. Sonra birdenbire kocasının her zamanki doktor oyununu kendisine de oynamasına engel olmak için açıktan açığa anlamak istedi. Ne haber, ne dediler? Yavaş bir sesle, bir soluk içinde, hiç, dedi. Sinirsel bir baş ağrısından ibaret olduğuna karar verdiler. Dudaklarında hep o yapışık duran, oraya niçin geldiğine inandırıcı bir izah verilemeyecek olan perişan tebessüm vardı. Vedi de birden anladı, ayağa kalktı. Elini uzatarak onu elinden tuttu. Çeke çeke şimdi boş duran çocukların odasına kadar götürdü. O bir büyük kabahatten sonra azarlanmak üzere sürüklenen bir çocuk itaatiyle onu takip ediyordu. Artık dalgınlığının içinde kendilerini iştemeyeceği, iştemeyeceği hüküm olunabilecek kadar Leyla'dan uzaklaşınca durdu ve kocasının elini bırakarak gözlerini gözlerini dikerek ''Bana bütün hakikati söyleyiniz'' dedi. Emin olun ki bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Ömer Bey hiç ayaklarının üstünde sallandı. Birden o tebessüm dudaklarından silindi. Ona karşılık bütün simasını, müthiş bir altüst oluşun dalgası kapladı. Dudakları tit titredi. Ölümde titriyor. Çiçet. <gülüyor> <gülüyor> bu dakikada karısına bütün hakikata aykıracaktı. Yalnız Leyla'nın mahkumiyetini söylemeyecekti. Onu müthiş bir feryatla bu anne siğnesine sinesi, fırlatırken... Aynı dakikada artık yerden patlamış bir şeylerle taşkınlığıyla kendi kendisini zapt ve idare etmekten aciz bir çılgınlık içinde, o zamana kadar gizli tutulan günahını, ihanetini bu iki şeyin arasında bir alaka varmışçasına, biri diğerine sebep olmuşçasına bu eşin kalbine dökecekti. Sonra onun ayakları altında çökerek kıvranacak, onun dizlerini öpecek müthiş bir bağışlanma buhranının çırpınışları arasında af dilerken, kendi vicdan ıstırabını dindirmenin çaresini arayacaktı. Bunu yapmadı, sadece sustu. O zaman Vedi de... Anladım dedi. Yalnız yan, anladım dedi. Ve yalnız bu kelime. Kendi kendisinin idam hükmünü içeriyormuşçasına ruhunun bütün dayanma gücünü söndürmüş oldu. Leyla'nın boş yataklığına düştü. Gözlerini kapadı. O zaman Ömer Bey hiç onun yanına oturdu. Kollarıyla bu vücudu tamamıyla yıkılmaktan koruyarak sardı. İşte aylardan beri ilk defa ruhunun bütün tutkunluğuyla karısını... Böyle kollarının arasında tutuyordu. Sonra Vedide öyle gözleri kapanmış, dudakları kısılmış, vücudu gerilmiş ağlayamayarak dururken kendisi coştu. Yüzünü karısının o her vakit öpülen yerine gerdanıyla ensesinin arasına soktu. Sessiz ve mazlum bir ağlayışla vücudu sarsıla sarsıla, aylardan beri birikmiş ıstıraplarının yaşlarını varlığının en derin noktalarından çıkarıp hepsini birden boşaltmak istiyormuşçasına bol bol ağladı. Bir müddet Vedide öyle durdu. Sonra birden bu ağlayışın içinde yalnız matemi değil, daha başka acıların, daha başka dertlerin azabını kavrayan bir his uyanıklığıyla isyan etti. Silkindi. Kendisini onun kollarından kurtardı. Bu ağlayan adamı itti. ''Beni bırakınız, rica ederim.'' dedi. O, merhamet dilenen bir ezilmişlikle, ''Ölüyorum Vedide. Bilsen ne acı çekiyorum.'' dedi. Nasıl oldu? Niçin bu kelime ağzına geldi? Düşünmeden öyle kendiliğinden... Ve Dide'nin dudakları olanca kiğnini püsküren bir cevapla açıldı. Bavrara kocasına müstahak dedi. Neden? Bu dakikada ondan ondan sorulsaydı sebebini izah edemeyecekti. Nerelerden dolaşarak, nasıl küçük şeylerden bir araya gelerek birikmiş olmasında tahlil imkanı bulunamayacak bir kanaati vardı ki, bu matem dakikasında nihayet taşarak bir açıklama vas vasıtası aramıştı. Ve bu kelimeyi bularak kocasının yüzüne bir tokat gibi atmıştı. Ömer Bey başını kaldırdı. Birden duran gözyaşlarının arasından karısına baktı. O zaman içeride mahkum çocukları yatan bu baba ile ana bir saniye bakıştılar. Birinde suçlanı suçlanışının korkan, affı bekleyen baygın bağışlanma isteği bakışı, diğerinde o zamana kadar sessiz kalan ıstırabının açığa çıkmış hıncı karşı karşıya geldi. Ömer Bey bir soru nidasıyla karısının hitabının manasını soramadı. Bir masum tarafından bulunabilecek bir kelimeyle ve sözüne karşı dikilmek kuvvetini bulamadı. Aksine gözlerinde ah bir çare karıcığım demek kocanın bütün ayıbını biliyordun ve susuyordun. Kim bilir ne ıstırap içinde yaşadın diyen bir ifade vardı. Bu mana o kadar çıktı ki ve dedi onun susmasını yeterli ve ayrıntılı bir itiraf gibi saydı. Dudakları titredi. Tekrar onu söylenecek şeyi bulamıyordu. İçeriden Leyla'nın sızlayan sesi geldi. Anne... O zaman bu anne tekrar boş yatağının üstünde kapanan kocasını yalnız bırakarak ve rahat rahat ağlasın diye aralık kapıyı kapayarak öte tarafa geçti. Ömer Bey hiç ağlarken niçin ağladığını tamamıyla açıklıkla bilmiyordu. Acısının üstünde tek başına yüzen Leyla'nın matemi vardı. Kadın ninesinin muhakkak mahkumiyetini bugünden ağlıyordu. Bunu apaçık görerek yapıyordu fakat bu matemin altında daha karışık, daha karanlık başka acıların da dalgaları çalkalanıyordu. Bunları tahlil edemeyerek hatta kendi kendisinin ruhuna girip diğer eylemlerini bulmakta. Asıl matemine karşı bir saygısızlık görerek yalnız bol bol yaşlarla sarsıla sarsıla ağladıkça cezonklayan bir değişilmesinden değişilmesinden doğan ferahlamaya benzer bir hafiflik duyarak uzun bir zaman orada kapanıp kaldı. Bir aralık ayak sesleri işitti. Kapılar açılıyor, merdivenlerden inip çıkanlar oluyor, çekingen adımlarla geziniliyordu. Birden başını kaldırdı, dinledi. Fısıltılar koridorda yavaş yavaş. Koridorda yavaş sesle uzun uzun konuşmalar fark etti. Ne oluyordu? Kalktı ve gizlice saklanacak bir iş görüyormuşçasına odanın kapısına kadar gitti. Koridorda görüşülüyordu. Birden Mansur Bey ile Salime Hanım'ın Handelik Bacı ile sözlü dilin seslerini fark etti ve kapıyı açarak dördünü de orada buldu. Onlar hep Leyla'nın hastalığına haber almışlar ve hemen koşmuşlardı. Handelik Bacı dudaklarını titreyerek anlatıyordu. Ömer Bey'i içi görünce herkes sustu. Sonra Mansur Bey sordu. ''Ne oluyor?'' O tekrar coşmamak için yutkundu ve bir kelime söylemeyerek omuzlarını kaldırdı. Mazlum, perişan, çökmüş bir hali vardı ki onu ıstırabının altında tamamıyla mağlup, ol mağlup olmuş, her türlü direnmeden, dayanma gücünden tam bir acizlik içine düşmüş gösteriyordu. Bir ara gözlerini Salim Hanım'a çevirdi. ve ''Vediye'yi yalnız bırakmazsınız değil mi?'' dedi. ''Bilseniz ne zor günler geçireceğiz.'' Bu cümleyi elinde olmadan söylemişti. Şimdi evinde ve ile yalnız kalmamak, aralarına mümkün mertebe fazla şahıslar koymak ihtiyaç vardı. Mansur Bey fikrini söylemeye cesaret buldu. Metin olmalı, dedi. Sonra birden aklına gelen bir şeyle, sanki damadını avutmak maksadı, maksadıyla ilave etti. Size haber vermediler, unutulmuş olmalı. Aşağıda sizi bekleyen var. O birden andelip Bacı'ya, söyleyiniz, elbette bir hastadır. Kimseyle meşgul olacak bir halde değilim. Sonra birden sormayı lüzum gördü. ''Kimdir? Ne yolda biri?'' ''Andelep Bacı, bilmiyorum.'' dedi. ''Hiç görmediğimiz biri. habiş bir kalfa.'' Ömer Bey için gözlerini bir duman kapladı ve bir saniye içinde beyni dondu. Nehirden haber geliyordu. Aşağıda bekleyen Şayan kalfaydı. İki günden beri Nehir'i görmemişti. Bir gün evvel onunla buluşmak için kararlaştırılmış olan gündü. O kendi kendine oraya bir daha gitmemek, Nehir'le bir daha buluşmamak için azmetmişti. Bu azminde ne dereceye kadar sabat gösterebilecekti. Oraya gitmeyecek... Bir daha nehirle buluşmamak kuvvetini kendine bulacak mıydı? Belki her zaman nasıl zayıf ve aciz tutkunluğunun bütün sefalet ve aşağılığıyla oraya sürüklenmiş, gidip orada mağlubiyet miskinliği içinde içine daha da gömülmüş, gömülmüşse yine öyle her türlü irade hükmeden bir büyülenmenin esiri sıfatıyla koşacaktı. Demek ona azminde kuvvet vermek için daha zorlayıcı, daha hükmedici bir vaka meydana gelmeliydi ve bu vaka Leyla'nın felaketiydi. Ah, oh, Birbirine bu derece yabancı, birbirinden bu derece uzak olan bu iki şey nasıl oluyordu da böyle bir noktada, onun günahı noktasında birbiriyle buluşulmuş, buluşmuş oluyor, biri diğerine tesir edecek bir yakınlık kazanıyordu. Şimdi bu dakikada ne yapacaktı? Birden kendisi inmeyecek. Şayan Kalfa ile görüşmeyecek olursa bütün hayatının sırrı açığa çıkacak, bir gümbürtüyle o pis macera bu evin şu matem havasını patlayıverecek zannetti. Handelik Bacı onun bir dakika evvel verilmiş talimatına uyarak inmeye davranırken onu durdurdu. Hayır, ben ineyim dedi. Şayan kafayı aşağıda koridorda buldu ve her şeyden evvel zihninde bir soru uyandı. Bu dakikada Bekir Servet gelseydi ve onu burada görecekti. Sözü nasıl çevirecekti? Şayan Kalfa pek sade bir vazifeyle geliyordu. Yalnız... Küçük hanım sizi rica ediyor. Sizden bir fikir almak istiyormuş, dedi. Elinde olmaksızın nerede? diye sordu. Şayan kafa bu soruyu garip bulmuş gibiydi. Biraz hayretle evde efendim, dedi. Şu dakikada Ömer Bey Şayan kafanın sırları biliyor olmasına ve bunun kendiliğinden söylemesine ne kadar muhtaçtı. Her böyle olsaydı ona birçok şey soracak. Ondan kendisini kendisini için yiyen meraklarının halini arayacaktı. Dolayısıyla anlamak istedi. Ümit ederim ki Neyir Hanım da beni istemek için mühim bir sebep yoktur. Zannetmem efendim. Şayan Kalfa o derece ihtiyatlıydı ki bu kadının hiçbir şeyden haberi olmadığına karar vermek icap ediyordu. Birden aklına münasebeti kesmek için daha doğrusu bir daha geri dönmeyecek şekilde kararına bir iş değerlik kazandırmış olmak için Neyir'e bir mektup yazmak çaresi geldi. Ve Bekir Servet geliverecek olursa onu burada bulmasın diye yazı odasının kapısını açtı. Biraz gelir misiniz dedi. Bekir Servet gelecek olursa sokak kapısını işitir işitmez kendisi koşacak ve onun içeride hasta var bahanesiyle doğru, doğruca yukarı alacaktı. Şayan Kalfa'ya yer gösterdi ve kendisi yazı masasına geçti. Evet, ona yazacaktı. Lakin ne diyecekti? Öyle bir lisan kullanmak, öyle bir sebep göstermek lazımdı ki artık geri dönüş ihtimali bırakmaksızın, sonradan zaafına bir fırsat imkanının yardımını bahşetmeksizin her türlü bağları kırsın. İntihar etmeye karar vermiş bir bedbahtın kurtulma ihtimallerini birer birer düşünerek, peşin bir ihtiyatla onları def benzer bir istisnası vardı. Ha bir ihtinası vardı. Evet. Fakat ne yazmalıydı? Bütün söylenebilecek şeyleri bir bulut arasına, arasında görüyor. Zihninde hiçbir fikir kafi açıklıkla şekillenemiyordu. Kaleminin ucunu çiğneyerek düşünürken Şahen Kalf'a sordu. Çocuk hastaymış, öyle mi efendim? Çok üzüldüm. Evden de haber aldıkları zaman çok üzülecekler. Ona cevap vermedi ve kadının bu sözleri ona deminden beri aranan konuyu vermiş oldu ve başladı. Ve başladıktan sonra da duraklamadan bir çırpıda biraz duracak olursa devam edemeyeceğinden korkarak koşu koşu hatırını nasıl gelirse ölüce yazdı. Eğer şimdiye kadar birbirimizi sevdiysek, aramızda beraber geçirilmiş saatlerin birbirimize şükranı benzer bir hissi yadigar olarak bırakmasını bekleyebilirsek, eğer bundan sonra bir işkencenin içinde çırpınmak da her ikimiz de orada haş olmaktan başka bir neticeye namzet değilsek, artık burada da duralım. Bunu size yazarken işte itiraf ediyorum ki ben durmak pek akla uygun olan bu kararda sadık kalmak için sizin rızanıza, yalnız rızanıza değil yardımınıza, anlayışınıza mutajım. Başımın üstünde. Şu saatte bütün hayatımı bir daha tamir kabul etmeyecek derecede müthiş bir darbe ile tahribe hazır bir yıldırım var. Onun tehdidi altında düşünebilmekten hareket etmekten, onun tehdidi altında düşünebilmekten hareket etmekten haciz, zavallı bir haldeyim. Yalnız hissediyorum ki sizi unutmaya, sizden kaçmaya muhtaçım, mecburum ve sizi unutabilmek, sizden kaçabilmek için yine size sığınmaktan başka bir çare bulamıyorum. Beni bırakınız. Burada durdu karşısında sabırla bekleyen şayan Kalfa'ya bulanık gözlerle baktı. Pek kısa, yalnız iki satır yazmak üzere başlamıştı. İstiyordu ki kendiliğinden kalemini her şeyi kırıp bitiri veren, her zorluğu hallederek kendisini 3-5 kelimenin sihirli tesiriyle buhranın içinde içinden çıkışı veren bir cümle dolaşsın. Onun aklına gelmesini bekliyordu. Buna karşı hissetti ki uzun bir hissiyat anlatımının karışık hatları arasında dolanıyor. Arasında dolanıyor. Böyle sayfalarca ona kendisinden Kederinden, mateminden bahsedecek bir fikir de diğerlerini davet ederek bir acıyı yad ederken kalbinde yığılmış bir halde çarpışan bütün acılarını dökerek mektubu bitirmek bilmeyecekti. Birden karar verdi. Orada duracaktı. İmzalamayı lüzum görmedi. Kağıdı kaldırıp mürekkebin kuruyup kurumadığına baktı. Sarfa koyup üstüne yazdı. Bir kelime söylemeyerek şimdi ayağa kalkıp gitmeye hazır duran Şayan kafeye uzattı. O mektubu alıp çıkmak üzereyken bir an yine zaafa mağlup oldu. Karşı konulamaz bir merakın sevgiyle sordu. Acaba beni istemelerine pek mühim bir sebep var mıydı? Şayan kahve bu soruyu bekliyormuşçasına tereddütsüz ve bir çırpıda cevap verdi. Hayır efendim zannetmem. Yalnız biraz yorgunluktan, biraz dermansızlıktan şikayet ediyordu. Haftaya da düğün olacak da bebeke geçmeden evvel. Ömer Bey hiç aşağısını işit, işitmedi. Kulaklarında bir tıkanıklık onun daha fazlasını duymasını engelledi. Elini uzatıyordu. Şayen Kalfa'dan bir dakika evvel yazılmış mektubu geri alacaktı. Evet, onu göndermemeliydi. Kendisi gitmeliydi. Son bir buluşma içinde bunu düşünmeye devam etmedi. Bir azim hamlesiyle aklından geçen bu düşünceyi koparıp boğdu. Orada karşısında bir dakika daha durursa mağlup olmaktan tekrar düşünmekten korkarak soğuk denebilecek bir işaretle Şayen Kalfa'ya izin verdi. Ve yalnız kalınca başını arkaya devirerek sandalyesinde kendisine at salıverdi. 10 dakika evvel çocuğunun matemine ağlayan bu baba şimdi burada şu dakikada henüz o matemin kurumamış yaşları arasına başka bir acının yaşlarını karıştırarak tekrar uzun uzun ağladı. Bugünden sonra... Bugünden sonra onun ve evin hayatında bir kasırga hüküm sürdü. Bu küçük evin o zaman küçük. Bu küçük evin o zamana kadar kurulmuş düzeni bozuldu. Şimdi her şeye hakim olan gün geçtikçe yeni bir afetini, afetini getiren Leyla'nın hastalığıydı. Hmer Bey için bütün hayatı onun dakikalarında bağlıydı. İşlerini bırakmış hastalarından özür dilemişti. Eve gelen giden, her biri bir köşede sinerek neticeyi bekleyen dudaklarında ağır bir suskunluğun mührüyle dolaşan akrabadan, eşten dosttan simaların arasında Ömer Bey hiç bir şeye tutunamayarak, hiçbir vazifede düzenleyici hizmet göremeyerek, hatta çocuğunun tedavisinde sabah akşam her gün gelip saatlerce zamanını burada geçiren Bekir Servet'in sadece bir yardımcısı derecesine inerek artık ağlamaya bile kuvvet bulmaksızın kuru gözlerle, boş bir beyinle lüzum olmadan merdivenleri inip çıkıyor odalarda dolaşıyor. Yazı odasında kapanarak gergin sinirle yukarıdan gelecek en küçük gürültüleri te tetikte bekleyen kulaklarla uzun saatler geçiriyordu. Ah. Ve bu müddet zarfında amansız hastalık günden güne zalim tahriplerini getirerek mahkumunu Birdenbire bitirmeyerek onu zerre zerre kemirdikçe vahşi bir lezzet alıyormuşçasına ağır fakat emin adımlarla ilerliyordu. Ömer hiçbir şeyden pek kederliydi. Leyla'nın gittikçe nadir ayıklık zamanlarında hatta baygınlık hallerinde bile ona karşı artan bir açıklıkla hıncı var gibiydi. Ne zaman yanına sokulsa onu kovan, elinin temasından kaçınan, Sözlerini cevap vermeyen, gözleri bir iki dakika açık kalırsa, o yaklaşınca sıkı sıkı kapanan, bir uzak duruşu ve sakınması vardı ki Ömer Bey için hayalinde özel bir anlam kazanıyor. Sanki hasta çocuğun katmerli bir görme kudretiyle günahını bildiğini, kendisinin o günah bir nevi diyet olarak kurban gittiğini hüküm verdiğini farz ediyordu. Yaralanan veya ya da öldürülen bir kişi için en yakın mirasçısına Ödenmesinde şeriat yasaları uyarınca karar verilen para ya da mal, kan para, pahası, can parası, kan bedeli, kefaret. Biliyoruz aslında ama yine de bir okuyayım dedim. Her hastalandığında Leyla'nın ondan kaçınarak annesine yaklaşmasına alışmışken şimdi bu şüphesinde aşırı bir tesir taşıyordu. Sorry, şüphesinde aşırı bir tesir yaratıyordu. Ve bilim adamı sıfatıyla muhakemesinin delillerini şüphelerinin önüne engelleyici bir set halinde yığmakla beraber çocuğundan böyle bir dargınlık arasında ayrı düşeceğini aklına getirdikçe ciğerleri yırtıyor, yırtılıyordu. Sonra Leyla sayıklarken kaçmak isterdi. Şimdi o, bu sayıklamalar arasında iyi huylu, nazik, tatlı, sevimli çocuk değildi. Nasıl olup da lisanına girebildiğini hayret edilen, Garip kelimelerle, kaba bir kaba sözlerle meçhul düşmanlara, acayip saldırganlara, kendisini böyle ezip hırpalayan esrar İngiz kuvvetlere karşı nefret ve düşmanlık püsküren, hiddet ve hakaret yağdıran, intikamını sövgüler içinde yüzmekten alan haşin bir çocuk olmuştu. O zaman karı koca birbirine bakışarak bir yandan ölümün karanlıklarına inerken bir yandan afete uğramış bey beyninden böyle bir öfke lisanı bulup çıkaran, bu ateşler içinde o yumuşak bu ateşler içinde yanan, rengi gittikçe yeşile dönen vücudun kendi Leylaları, o yumuşak ve nazlı kadın nineleri olup olmadığından şüpheye düşerlerdi. Bu dakikalarda Ömer Bey hiç uzak kalmak isterdi. Yavaşça kalkar, bir bahane bulur, yine karısını orada bütün zahmetlerin ve ıstırapların yükünü yalnız katlanabilecek kuvvetini bir dakika kaybetmeyen bu anneyi o dehşetli sabuklamaların baş göstermesini işitmekte de yalnız bırakarak odadan çıkardı. Arada bir özellikle geceleri herkes kendi köşesinde büzülüp de hastasının derdiyle mücadele etme vazifesinde yine onların talebiyle karı kocayı yalnız bıraktıkları saatlerde Ömer Bey hiç Vedide ile karşı karşıya kalırdı. O zaman o bir tarafa sinerek dalgın odanın içinde bir gölgeden fazla yer tutmamaya lüzum gören bir suçlu alçak gönüllülüğüyle oturur karısına bakardı. Şimdi Vedide onun gözünde her şeyden bütün kadınlardan insanlıktan daha yüksek bir sıfatı kazanmıştı. İşte hemen hemen bir hafta oluyordu ki hayatla alakası tam bir tam bir kesinti içindeydi. <gülüyor> ne bir bezginlik dakikası. <gülüyor> Pardon canım. Ne bir uyuşukluk anı onu koşmaktan, uğraşmaktan alıkoyuyordu. Çocuğunu elinden almaya hazır, hastalığın karşısında gözleri ateşle tutuşarak, sap sarı dudakları kısık bir cezbe hali içinde hareket edermişçesine kimseyle konuşmayarak uyumaya, yemeye zorlanırsa 5 dakika 5 dakika bir duvara dayanmakla bir peksimet ile bir fincan sütü ancak kabul etmekle yetinerek dinlemeden didiniyordu. Alovuçkam şimdi şöyle bir şey yapsak seni böyle şöyle bir saniye şöyle karnıma koysam Ses ses. Böyle de olurmuş. Benim çok bir şey ya halsizlik çöktü. Uyku bastırdı. Deli gibi bayıştım burada. Ama devam edeceğim. Dur bekle. Uf ya bu kayıtta bitirmem gerekiyordu. Bedeni ve ruhu... İnşallah şu gömleğimden böyle hışırttı falan gelmezdi. de. Sesimi duyarsın tam. Bedeni ve ruhu böyle tahrip ederek onların her ikisinden de vazgeçişin ve direncin, sabır ve tahammülün, gayret ve azmin en yüksek miktarını talep eden bu afetin, haksız isteklerini, tatmin kuvvetini nasıl bir kaynaktan elde ediyordu? Ömer hiç artık baş ağrılarının nöbetleri sona eren... Fakat buna karşılık benliğinin en derin noktalarından gelen iniltilerle ağrı kesicilere ihtiyaç olmadan kendiliğinden sonsuz dalgınlıklara düşen Leyla'ya bakarken görürdü ki çocuğu bir, bir daha bu uykunun içinden çıkaracak bir kuvvet kalmamıştır. Saatten saate onu benliğinden ayırıp karanlık bir alemin sanki siyah dalga tabakalarından oluşan engin bir denizin her zaman daha derin, her zaman daha kara derinliklerine daldıran bir düşüş içinde yavaş yavaş... Leyla başka bir varlığa dönüşüyor. Evinden, annesinden, hayattan var olmaktan uzaklaşıyor. Siliniyor, bitiyor. Şurada 5-10 gün daha eriyecek yıpranmış ve solmuş bir kalbin içinden Esneyerek konuşmayı hiç sevmiyorum. Sana karşı. Solmuş bir kalbin içinden kadın nineciğin Ruhu her dakika biraz daha uçup yok oluyordu. O zaman gözlerini çocuktan ayır, ayıramayarak o da birdenbire bütün varlığını soğurup çekerek götüren, sömürüp yırtan bir, boşluğu, yırta, yutan bir boşluğa düşme hissini duyar ve feryat ederek kalkıp kendisini yerlere atmak. Boğazını sıkan, Yakasını koparmak ve orada hayata mukadderata, insanlara hükmeden, meçhul kuvvetlere karşı isyanla bağırmak isterdi. Bir saniye çıkalım. Eski duruşuma dönmem lazım. Yoksa uyurum burada yemin ediyorum. Sonra beni ham yaparlar. Bağırmak isterdi. <gülüyor> Sonra gözlerini çevirerek ve Dide'ye bakardı ve onu sapsarı gözlerinden kavrulmuş bir şeyle ağzından bir şikayet kelimesi dökülmeyerek başının üstüne düşen kaderin acı darbesinden idrakı donmuşçasına bir sakinlikle dalgın dalgın kendisine gözlerini dikmiş görürdü. <gülüyor> Parazit yapıyor sesim. Pardon nuçkam. Çeken bir yere geçeceğim birazdan. Evet, çok komik. <gülüyor> Kendim boğacağım. <gülüyor> o aklıma o geldi ya. Çok komik. Sadece gülüyorum. <gülüyor> of be kadın, of! O zaman aralarında beraber yaşanmış saadet senelerinin ve paylaşılmış duyguların karşılıklı hatıraları uyanırdı. Tek tek izlenimlerle değil, bütün ortak hayatlarından birikmiş üzüntüler bir yığın halinde ikisinin arasında dikilirdi ve karı koca dudaklarında bir kelimenin içinde her çeşit hislerinin belagatını koyabilecek bir ihtiyacın işleri dolaşarak uzun uzun bakışırlardı. Bu sırada Ömer Bey iç diz üstü çökmek, sürüne sürüne onun dizlerine kadar gitmek, bir Tanrıçanın kutsallığı karşısında rükûa varan bir günahkar halinde onu bir itiraf tufanının çalkantıları arasından tutkunluklarına, sevgilerine sonra kendi ağır suçunu, acısını, kederini karma karışık kederini, hop, acısını, kederini karma karışık ruhundan nasıl fışkırırsa öylece söylemek ihtiyacı duyardı. Öyle zannediyordu ki bir kere bu itirafı döküp onun af ve bağışlamayla uzanan elini yüzüne, gözlerine, dudaklarına sürdükten, öpüp kokladıktan sonra kendisini bir pislikten yıkanmış bulacak ve yine eski hayata dönecek, dönerek iki bahtiyar karı koca halinde kucağı, kucak kucağa baş başa gelip birleşince bu matemi taşımak daha mümkün olacaktı. Nihayet tam o cümle vicdanından kopup döküleceği bir zamanda vedide'nin kimle bulanan gözleri kendisinden koparak Çocuğuna döner ve birdenbire yaşlar boşanarak göğsünden kabara kabara gelerek boğazında sönen hışkırıklarla bol bol dizlerine dökülürdü. Onun da gözleri bulanırdı, onun da yaşları taşardı. Ve karı koca böyle asıl ruhlarının üstüne çöken şeylere dair bir kelime söylemeyerek tekrar Leyla'ya bir hizmet dakikası gelinceye kadar ağlarlardı. Artık ve dedenin her şeyi bildiğinden emindi. O nasıl öğrenmişti? Bildiği neyden ibaretti? Bunları kendi kendisine sormuyordu bile. Yalnız Bedide biliyor diyordu ve hissediyordu ki hiçbir zaman hiçbir vesileyle yüzüne karşı ihanetini bağırmayacak olan bu eşte silinmeyecek bir kin kalacaktı. Ancak zaman yavaş yavaş damla damla unutuşun siyah tesellisini getirip bu hatıranın üstüne yığdıkça onların kendilerini unutarak saadetlerine geri dönüş saatleri olacaktı ve bu saatler gittikçe biraz daha sık, gittikçe biraz daha uzun olarak nihayet Ömer Bey hiç bu saadetin geri dönme ihtimalini düşünürken birden kalbinde diğer bir acının sızladığına dikkat ederdi. Yine o zamanın, yine o unutuşun bulutları altında gömecek diğer bir hatırası olacaktı. Kadın nineyi de aynı zamanda böyle bir sisin arasında dakikadan dakika, dakikaya görünen silin, görünüp silinen, gittikçe daha uzak, gittikçe daha soluk bir sima halinde göreceklerdi. Bir gece yine böyle herkes çekildikten sonra, onlar yalnız kalmışlardı. Yine böyle küçük bir fincan sütü Leyla'nın kilitlenmiş dişlerinin arasından zorla akıtmaya başardıktan sonra pardon Ler bir saniye. Benim böyle genelde esnemelerim başlayınca tamam biraz yorgunluk emaresi de oluyor ama böyle bilmiyorum ama kalbime böyle fazla yük bindiğini hissediyorum. Ondan dolayı Nefes aldım, nefes bazen böyle yetmiyor gibi hissediyorum. Ondan dolayı böyle sık sık esnemelerim oluyor. Bunu bir ara fark etmiştim. O yüzden biraz daha okumaya çalışacağım. Eğer şey olursa bırakırım herhalde akşama belki fırsat bulabilirsem ya da aa, yarın okurum. Gece yine böyle herkes çekildikten sonra Onlar yalnız kalmışlardı Yine böyle küçük bir, bir Küçük bir fincan sütü Leyla'nın kilitlenmiş dişlerinin Arasından zorla akıtmayı başardıktan sonra Sanki takat kıran bir işin yorgunlukları Ardından kırılmış Ezilmiş bir vücutla iskemlelerini çökerek Karşı karşıya ağlamışlardı Birden Leyla anne dedi Ne vakittir onun böyle bir sesini Böyle bir seslenişini işitmemişlerdi İkisi de fırladılar Ve de cevap vermeye kuvvet bulamıyordu bu o kadar belliydi ki Ömer Bey hiç o kadar belliydi ki Ömer Bey hiç yaklaşarak ve çocuğun açılan gözlerine gözlerini dikerek en şefkatli sesiyle "Ne var kadın?" Ya? dedi. O cevap vermedi. Babası tekrar etti. "Ne istiyorsun yine kadın?" Leyla'nın gözleri donuk ve sabitti. Görmüyordu. Lakin babasının sesini fark etti ve tek bir kelimenin içine ''Seni istemiyorum, sen git, ben onu, annemi istiyorum'' manasını koyuyormuşçasına tekrar ''Anne'' dedi. O zaman Ömer bir iç kalbinde derin bir hicranla böyle her vesileyle kendisine düşmanlık ve nefret dile getiren bu çocuk sesi aynı zamanda bir kınama ve suçlama sesiymişçesine ona... Ben senin için ölüyorum. Senin günahının bedeli olarak gidiyorum demek istiyormuşçasına ıstırabından bağıracak oldu. Şimdi onun üstüne vedi değilmişti. Tülbentlerle dudaklarının köpüğünü aldı. Başındaki buz torbasını doğrulttu. Gözlerinin ucunu sildi. Dudaklarıyla yeşile dönen yanaklarına dokundu ve bütün annelik acısının çırpıntısıyla dolu, ümidini gizle gizlemeyen sesiyle Ne var yavrum? dedi. Ne var yavrum? dedi. Böyle daha iyi. O tekrar daha derin fakat bu defa sade bir hitap şeklinde değil bir yardım isteme manasıyla ıstırabını anlatıp tarif etmeye kadir olabilecek kelimeleri bulmaktan arzini açığa vuran bir bezginlik ifadesiyle ''Anne'' dedi ve dedi tekrar sordu ''Ne var Leyla?'' diyordu. Oh, bu, dakikada çocuğun, bu dakikada çocuğunun kendisine geri verileceğine işaret olabilecek şekilde onun ağzından bir cevap çıksaydı Nasıl sevinçten çıldıracaktı ve nasıl her şeyi unutarak, hatta ona karşılık vermeyi ihmal ederek kocasının boynuna atılacak ve bu defa sevincinden çıldırarak başka türlü ağlayacaktı. Fakat böyle olmadı. Aksine şimdi o sesle onun beri tarafında yeniden bir ümidin bekleyişiyle çırpıntı içinde kalpleri burkunmuş, dudakları kısılmış, nefesleri tutulmuş. Gözleri dakikadan dakikaya daha karanlıklara giriyor zannedilen bu çocuklarının gittikçe daha yeşil bir gölgeyle örtülen simasına dikilmiş, hayatları kopmaya hazır ince bir ipliğe bağlı duran ana ile babanın arasında bir duvar yükseliyor gibiydi. Leyla'nın bir hırıltıyla şimdi daha şikayetçi, daha yardım dileyen, kendisini yutan bir tehlikenin korkunçlukları, korkunçluklarından kurtulmak isteyen Ruhundan hamle hamle kopma bir sesi vardı ve dakikadan dakikaya bir korkunç kuyunun nihayetsiz derinliklerine indikçe daha acılaşan bir manayla kendisinin imdadına gelebilecek tek bir kuvvet olarak annesini çağırıyordu. Anne, anne dedikçe daha boğuk, daha korkan, korkak olan bu seste vaktin geçtiğinden daha fazla ihmal edilirse bir an evvel imdadına koşulmazsa artık her şeyin biteceğinden sızlanan bir mana vardı. Bu yangınla kuşatılmış bir odanın içinden bağıran, dubana boğulmuş, ateşle sarılmış bir çocuğun feryadı gibiydi. Ve onlar böyle çocuklarının bir dereceye kadar sakin, hareketsiz vücudunun içinde, zavallı ruhunu meçhul bir yangınla kavrulup, mahvolmuşçasına, mahvoluşuna karşı, hiçbir şeye kadir olamayarak ona bir teselli nefesi vermek, kurtarıcı bir el uzatmak için kudreti olabilecek, ufak bir hareketi bulamayarak, Öylece aciz ve miskin bir facia seyirin, seyircisi vaziyetinde yalnız gözleriyle birbirinden ne yapmak gerekeceğine dair fikir dilenerek duruyorlardı. Ömer bir iç ayağa kalkmıştı. Ta odanın bir köşesine kadar gitti. Omuzlarıyla duvara dayandı ve oradan şimdi Leyla'nın ta yanında yatağının önünü kapanarak çocuğunun varlığının derin derinliğinde cereyan eden müthiş trajediyi görmek için gözlerinin bütün kuvvetini dikerek çare arayan anaya bakıyordu. Bu dakikada her vakitten çok hissetti ki Leyla'ya asıl bağlı olan kanıyla, itiyle, ruhuyla, tabiatın bin türlü gizli ipliğiyle, garip bağlarıyla, yavrusuna samimiyetle ulaşan bu anaydı. Ve işte Leyla karşı konulmayan bir iradenin gücüne boyun eğmiş, her dakikası adımlarını ölüme daha yaklaştıran bir akıntının müthiş dalgalanmalar arasında boğula boğula sönen sesiyle yalnız onu çağırıyor. Yalnız onu istiyordu. O her feryadını salıverdikçe, odanın şimdi ölümün nefesiyle titreyen havasına her anne çığlığını fırlattıkça, Vedide artık vücudunu aralıksız titreyen bir ümitsizliğin çöküntüsüyle, ne var yavrum? Şu bildirim sesleri maalesef sana da geliyor bir saniye. Çok yoruldum ya, sana bir şey diyeceğim, ben bunu burada keseyim, ya, yorulmak da değil de, nefes alamıyorum. Ve işte, Leyla, karşı konulamayan bir iradenin gücüne boyun eğmiş. Her dakika adımlarını ölüm'e daha yaklaştıran bir akıntının müthiş dalgalanmaları arasında boğula boğula sönen sesiyle yalnız onu çağırıyor, yalnız onu istiyordu. 8, 308, 326, bayağı uzun olacak. Havasız kaldım. İyiyim ama merak etme, Loçka. Şey. En çok seviyorum koca bebeğim. Loçkam. Ah pardon bir saniye. Güzel loçkam. Sarılmalara doyamadığım loçkam. Omzunda deli gibi ağladığım loçkam. Keşke gözyaşlarım. O omzuna akan gözyaşlarım. Senin de boynuma akan, boynumdan homzuma böyle süzülen, göğsüme süzülen, gözyaşların sadece mutluluk için aksaydın uçkan. Mutluluktan olsaydı. Keşke, keşke o kadar güzel olsaydı ki. Öyle olsaydı uçkan. Seni hiç bırakmayacağım. Hiç. Hiç mi zaman? Söz veriyorum sana. Seni seviyorum kadınım. Biricik loşkan. Beş şey oldu. Beş şey geçti. Yarım sene olacak. Bir sene olacak. Sonra. Yıllar geçecek belki. Ama benim yüzümden o şaşkınlık hiçbir zaman gitmeyecek. O kabullerim hiç hiçbir zaman gitmeyecek. O mağrur gözlerim hiçbir zaman kaybolmayacak. Hep, hep, hep sen diyecek. Hepsini isteyecek. hoşça kaldın. Canparem. Canım param. Ne çok seni Sarılmalarına doyamadım küçükum. Çok özledim seni. Ama ben sana hiç doyamadım kilo küçükum. Hiç eksiyim, bir parçam yarım, param parçayım. Neden böyle? Bana kaldırıp baktın gözlerin aklıma geliyor. Böyle gözlerini çevirişin aklıma geliyor. Benim bir çırpıda bana sarılışların aklıma geliyor. Bırakmak isteme işlerin benim vücudumu benim bedenime sahiplenişin senin kabul edişin seninmiş gibi sahiplenişin aklıma geliyor <gülüyor> benim de senin vücudunu her zerreni deli gibi kabullenişim isteğim sahiplenişim aklıma geliyor <gülüyor> <gülüyor> Başka hiçbir şey istemiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. <Gülüyor> yazık bana ya. Gerçekten yazık. Hoşça kal Joşkan. Seni çok seviyorum. Hep aklındasın. Öptüm seni. Dudanı çok özledim. Dudağından öpüyorum küçük. Hoşça kal. Görüşürüz. <gülüyor>